Geçtiğimiz haftaki muhabbet bağında Uhud Savaşı mevzuna iki haftadır devam ediyoruz ve geçtiğimiz haftaki programda da nihayete ermemişti. Yine o bahsin o mevzunun bir kısmını bu haftaya bırakmış idik. Çünkü Uhud Harbi'ni sadece tarihe mal olmuş bir hadise olarak değil veya oradaki cengi haberlikleri, kahramanları dinlemekle değil. Biz hep muhabbetimizi tazeleyecek. Bu zamanda da bizi irşad edebilecek o detayları güzelce görmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Burada o detayları fark ederek üzerinde konuşuyoruz demek istemiyorum. Fakat hızlıca geçmeyerek, en azından sohbet edercesine, şöyle aramıza da mütalaa ederek belki kaçırdığımız detaylar e, fark edebileceğimiz bir şekle gelir diye uğraşıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bizim böyle mevzuları uzatmamızda efendim her detaya her inceliğe hakimiz vukufiyetimiz var da o sebepten uzatıyoruz diye bakmasınlar bizim buradaki niyetimiz acaba kaçırdığımız bir şey var mı dinlerken fark etmediğimiz bize başka neler var şeklinde onları anlamak için biraz yavaş yavaş sindire sindire gitmeye çalışıyoruz rahmetli hocam vardı onu da burada yad etmek isterim. Belki Fatiha'ya, belki rahmet okumaya vesile olur. Mahmut Bayram Hoca ders verirken fakire işte o Arapça falan mevzularını anlatır. Ben anladığımı düşünerek daha dinleyebilirim hocam. Yani anlıyorum, devam edebiliriz derse derdi. O da derdi ki evladım sağanak yağan yağmur toprağın üzerinde durmadan ser olup gider. Yavaş yavaş yağarsa toprağa nüfuz eder demişti. Zaten hızlı konuşuyoruz. Bari mevzuları biraz yavaş işleyelim ki, bu arada kaçırdığımız bir şeyler varsa, görme fırsatını yakalayalım diye ümit ediyoruz. Ama muhakkak ki, bu iş haleti ruhiye meselesidir. Ne kadar ağır da okusak, ne kadar yavaş da okusak, birçok şeyi göremiyoruzdur. O ayrı bir bahis. En, en azından elimizden geldiği kadar e, çaba göstererek, Anlamaya gayret etmek herhalde şu an bizim üzerimize düşen e, bir vazife. Eyvallah. Bir sorumluluk. Evet efendim. Geçtiğimiz haftaki programda Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri'ne e, peygamber efendimizin bir hitabı vardı. Anam babam sana feda olsun at ya saat. Eyvallah. At ya saat diye iki cihan serberi efendimiz ok atmasını söylüyordu ve Tam da orada kalmıştık. İstiyorsanız bir daha o bölümü e, okuyalım. Hatta mümkün mertebe de bendeniz konuşmayayım istiyorum ama e, şöyle bir hatırlamak babından yarım kalan yer olması hasebiyle de hem baştan hatırlatmış olalım hem de bakarsınız geçen hafta fark edemediğimiz bir güzelliği bir muhabbet bağını burada tekrar yakalama görme fırsatını Cenab-ı Hak lütfeder. Mücahitlerin resul Ekrem Efendimizin etrafından dağıldıkları esnada Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas da bir köşeye çekilmiş kararsız duruyordu. Kendi kendine içimden ne şehitlik arzusunu ne de kurtulma arzusunu atabiliyorum diyordu. Evet burada demiştik ki Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Efendimizin bu söylediği sözü e, en azından zahiren anlamak için biraz böyle canlandırmak lazım zihnimizde. İlk kez dinleyince insan bir şeyi ilk okurken de, ilk kez dinlediğinde de ne söylendiğini anlayabilir. Böyle bir şeyler söylüyor der. Fakat çoğu zaman ilk okumayla insan hemen anlayamaz ve ilk dinlediğinde de hemen kavrayamayabilir. Nedir burada? Sadi ibn-i Efendimiz o keşmekeş efendim e, darmadağınık bir ortamda bulunduğunda yani artık şehadet muhakkak gibi gözüküyor. Çünkü iki taraftan çapraz ateş diye tabir edebileceğimiz iki tarafın tazyiğiyle beraber bir karışıklık mevzubayız. Yani öyle bir şey düşünün ki, hengame düşünün ki bir şeyin birisinin bir şey atmasına bile hacet yok. İnsan kendi kendisini bile kendinden olan insanları bile öldürebilme tehlikesi var. Öyle bir karışıklık mevzubayız. Sadıb İbn Ebi Vakkas Efendimiz Oraya hemen atılmak üzere tam kıyısında kenarında duruyor. Atılayım hemen şehit olayım düşüncesi var diyor. Şehadeti istiyor. Bir yandan da Resulullah Efendimizin yanına gitmek istiyor. İki cihan serveri Efendimizin yanına gideceği zaman ona Cenab-ı Hak o Resul-i Zişan'a dinini tamamlayacağını, nurunu tamamlayacağını müjdesini verdiği için dünyevi ve ukrevi muzafferiyeti muhakkak ihsan edeceğini beyan ettiği için iki cihan serveri Efendimizin yanına gittiğinde kurtulacağını hissediyor. Fakat Resulullah'a gitmek de kurtuluş şehitlik de bir kurtuluş. O yüzden karar veremiyor. Hangi, hangi hayrı tercih edeyim? Yani Sadı nevi Evi Efendimizin buradaki halet-i biz acizane bu kıt kanaat efendim Kıt aklımızda belki zayıf imanımızda ama bir şekilde izah etmek istersek hangi hayrı tercih edeyim? Şehadet mi Resulullah'ın yanında olmak mı diye kararsızdım diyor. Evet. O sırada mücahidin biri ona ya saat. Resulullah seni çağırıyor dedi. Evet. Hazreti saat derhal Hazreti Resulullah'ın yanına vardı. Sonrasını Hazreti saat şöyle anlatıyor. Resulullah beni önüne oturttu. Ok atmaya başladım. Her atışta Allah'ım bu senin okundur. Onunla düşmanı vur diyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ım Sa'd'ın duasını kabul et. Allah'ım Sa'd'ın atışını okunu doğrult. Devam devam Saad. babam annem sana feda olsun buyuruyordu. Her ok atışımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı duayı tekrarlıyordu. Yani sahneyi düşünün iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkasında bazen mübarek eldenin sırtına koymuş bazen omuzuna koymuş vaziyette ve sadağından ok almak istediğinde Hazreti Sa'd bizzat oku iki cihan serveri Efendimiz uzatıyor. Veriyor hatta sadağında ok kalmayacaktır iki cihan serveri Efendimiz Biliyorsunuz okun kunduğu okla sadak deniyor. Kendi sadağından yani okundan, oklarından Hazreti Sade yine verecektir. Evet. Ok çantam boşalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi çantasında bulunan okları da birer birer yayıma yerleştirip attırdı. Okları yaya yerleştirmekte o herkesten daha çabuk ve süratliydi. Hazreti Ali Efendimiz der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babasını saattan başka hiç kimse hakkında birleştirerek feda olsun dememiştir. Evet. Uhud günü ona at ey saat, anam babam sana feda olsun, at ey kısa boylu, kuvvetli delikanlı buyurdu. Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ondan başkasına böyle söylediğini bilmiyorum. Evet. Hazreti Sadib Nebi Efendimiz hakkında uzun uzun konuşamayacağız. Ee, Uhud e, meselesi devam ettiği için. Fakat kıymetli dinleyenlerimize bir defa daha hatırlatıyoruz. Sadib Nebi Vakkas Efendimizin hayatını, hayatından bazı safları, sahneleri muhakkak surette okusunlar. Hayatı Sahabi isimli kitapta bunu bulabilirler ve hususi kendisi için yazılmış. Sadı İbni abi Vakkas Efendimiz için yazılmış kitaplardan da bunu temin edebilirler. Okusunlar çünkü ashab Kiram'ın en meşhurlarından şöhreti sadece fiiliyatı, icraatı, valiliğiyle değil onun ok atma hususundaki maharetini azrevel evvel söyledik. E, bir cengaver. Fakat derler ki kendisi hakkında Sad'ın okundan Müşrikler çekinirdi. Fakat Sad'ın bedduasını ve böyle hoşnutsuzluğunu kazanmaktan ve celbetmekten de müminler de çekinirdi derler. Çünkü Sad'i İbni Evi Hazretlerinin duasının reddolunmadığını ve anında tesirinin hemen gözüktüğünü yüzlerce sahabi hazaratı görmüştür. Bilhassa valilikten az edildiği zaman az edilmek durumunda kalmıştır. Hadise uzun. Ben şimdi burada dediğim gibi detaylı anlatmayacağım. Kendisi hakkında dedikodular yapılmıştır. Bunun üzerine e, valilikten alınmıştır. Ama bu valilikten alınışı Sadi İbni Evi Vakkas Efendimiz'i korumak adınadır. İftiraların doğru olduğu hususunda değil. Bunlar da yani e, iki Cihan Server Efendimiz'in sünnetine muhalefet ediyor akşam namazını uzatıyor, yatsıyı kısaltıyor falan gibi böyle yani Sadib Nebi Vakkas Efendimiz değil, herhangi bir sünnet-i seniyeye tabi olan şu günkü bir imam efendi hakkında bile konuşulamayacak bir dedikodudur. Fakat buna rağmen birçok şeyleri böyle büyütüyorlar. Sadib Nebi Vakkas Efendimiz Medine'ye döndüklerinde şöyle duada bulunuyor. Ashab-ı kiram da işitiyor bu duayı. Ya Rabbi bu dedikoduyu çıkartan insanlar, hakkımda, aleyhimde söz söyleyen insanlar, eğer bu sözleri İslam'ın en güzel şekilde muhafaza edilmesi, Allah Resulü'nün halifelerinin, valilerinin veya ashabının çok düzgün hareket etmesini murat ettiklerinden, yani İslam'ın güzelliğini kastederek fakat bilmeden söylemişlerse, ben onları affediyorum. Hakkımı da onlara helal ediyorum diyor. Fakat gayreti diniyeden değil. Yani maksatları dinin güzel yaşanması değil. Sünnet-i seniyeye uygunluk değil. Sadece fitne çıkartmak için bunu söylüyorlarsa Ya Rabbi onları perişan eyle, zelil eyle ve ibretlik eyle diyor Sad İbni Ebi Vakkas. Bu dedikodunun başını çeken kişi daha sade, İbni Ebi Vakkas Efendimiz bu duayı yaptığı gün veya gece bir anda aklını kaybediyor. Kaşları gözlerinin üzerine düşüyor. Böyle tuhaf, acayip, böyle bir yaratık gibi bir hal alıyor suratı. Ve öyle bir halde dolaşıyor ki çocuklar korkuyor, insanlar onunla eğleniyor. Ağzından tuhaf tuhaf böyle salyalar vesaire falan saçarak böyle yabani bir hayvan mesabesinde hatta çocuklar etraf dallığı geçtiği zaman onu alaya aldığı zaman bir şeyler söylüyor ama hiç söyledikleri de anlaşılmıyor sadece bir söz bir sözü herkes net olarak anlayabiliyor onun ağzından o sözde şuymuş beni sadın bedduası bu hale soktu nasıl bir indiyse o tokat sadın ettiği beddua beni bu hale soktu diyerek Sadı İbni Ebi Vakkas Efendimizin hakikaten de ibretlik hale gelen e, getiren duasının tesiri aynı tecelli etmiştir ve dolayısıyla sahabe-i kiram hazaratı onu incitmekten ve beddua etmezler ama onun hoşnutsuzluğundan sakınmışlar ve dikkatli olmuşlardır Ya yani okundaki isabet gibi duası da tam hedefini bulur hedefi vurmadan düşmeyen bir ok gibi duası da kabule muhakkak karin olurmuş, yakın olurmuş. E, Duayla e, Cenab-ı Hakk'ın o duayı kabul etmesi birbiriyle tam bir şekilde zuhur edermiş. Evet. Eyvallah. Hazreti Talha bin Ubeydullah'ın kahramanlığı. Evet, onu da dinleyelim. Harbin en nazik ve dehşetli anıydı. Müslümanlar Önden ve arkadan hücuma geçen müşrik kuvvetlerinden kendilerini kurtarmak için tepelere doğru çıkıyorlardı. Hz. Resulullah'ın etrafında kala kala 15 kadar mücahit kalmıştı. Bunlar Peygamber Efendimizle birlikte sabır ve sebat göstererek müşriklere karşı kahramanca savaşıyorlardı. Bunlardan biri de Hazreti Talha bin Ubeydullah'tı. Müşriklerin Resulullah'ın dört tarafını sardıkları sırada Hazreti Talha sağa sola dönerek kılıcıyla onları uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bir ara müşriklerin keskin nişancı okçularından Malik bin Züheyr Efendimiz'e nişan alıp bir ok attı. Hazreti Talha bu okun kainatın efendisine isabet edeceğini anlayınca buna mani olmak için elini oka hedef tuttu. Son süratle gelen ok parmağını delip elini çolak yaptı. Peygamber Efendimiz yeryüzünde gezen, cennetlik bir kimseye bakmak isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın buyurdu. Evet, zaten aşireyi mi beşer edendir. Evet. Hazreti Resulullah'ı koruma uğrunda müşriklerden gelen kılıç darbelerine ve oklara vücudunu siper eden Hazreti Talha'nın baş ve gövde damarlarından biri kesildi. Gövdesi yaralar içinde kaldı. Fazla kan kaybından bayılıp yere düştü. O sırada Hazreti Ebubekir Bekir peygamberimizin yanına geldi. Resul-i Ekrem ona amcanın oğluyla ilgilen dedi. Hazreti Ebubekir Bekir yüzüne su serpince Hazreti Talha kendine geldi. Yaralarının acısı sızısı umrunda değildi. Şahsını düşünmüyordu. Uğrunda bunca fedakarlığa katlandığı zatın durumunu merak ediyordu. Baş ucunda duran Hazreti Ebubekir'e Resulullah ne yapıyor diye sordu. Hazreti Ebubekir iyidir, beni sana o gönderdi diye cevap verince bu kahraman ve fedakar sahabi Allah'a şükürler olsun. Resulullah sağ olduktan sonra her musibet bizim için hiçdir diye konuştu. Ya, evet. İlahi Kelimetullah uğrunda gösterdiği bunca kahramanlık ve fedakarlıktan dolayı. Hazreti Resulullah tarafından bu harpte Talhatül Hayr, hayırlı talha olarak adlandırılan Hazreti Talha'nın Uhud'dan döndüğü zaman vücudunda tam 75 yarası vardı. Başı dört köşeli yarılmış, uyluk damarı baştan aşağı kesilmişti. Eli ise çolak olmuştu. Hiçbir şey söylemeye hacet yok. İbretle dinliyoruz. Cenab-ı Hak inşallah... O şehadet zevkini hem Allah yolunda cihat ederek can verme şehadetini hem de Hazreti Fahri Alem Efendimizin o gül cemaline bakarak e, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği o şehadet, o görme zevkini Allah bizlere bir nebzecik olsun tattırsın inşallah. Hazreti Hamza'nın şehadeti Müslümanların tepelere doğru dağıldıkları karışık hengamedeydi. Hazreti Hamza var gücüyle müşriklere karşı direniyor ve Allah'ım Müslümanların şu hallerinden dolayı sana sığınır, senden af dilerim diye dua ediyordu. Müşrikler onun yanına pek yaklaşamıyorlardı. Onu uzaktan vurup düşürmenin çaresini arıyorlardı. Mekke'de Vahşi adında bir köle vardı. Habeş usulüne göre karga atmakta oldukça maharetli ve becerikliydi. Evet kargı değil mi? Evet. Tespit ettiği hedefe isabet ettiremediği pek az olurdu. Kureyş ordusu Mekke'den ayrılmadan önceydi. Efendisi Cübeyr bin Mut'im kölesi Vahşi'yi yanına çağırmış ve Orduya katıl. Eğer Muhammed'in amcası Hamza'yı amcam Tuayma bin Adi yerine öldürürsen hür ve azatsın demişti. Bedir'de babası öldürülen Ebu Süfyan'ın karısı Hint de bunun için Vahşi'ye birçok mükafat vaat etmişti. Bu sebeple Vahşi harp boyunca Hazreti Hamza'yı gözetip duruyordu. Hazreti Hamza'nın müşrikleri kasıp kavurduğu, kılıcı ile biçtiği bir sıradaydı. Vahşi fırsat kollamak için bir kayanın arkasına gizlenmiş bekliyordu. Yani Düş hususi hedefinde Hazreti Hamza var. Çünkü onu öldürdüğünde kendine göre azat olacaktır. Fakat Hazreti Vahşi Hamza Efendimiz'in şehadetine vesile olduktan sonra esas hürriyeti Allah Resulü'ne köle olmakta bulacaktır. Ve çok üzülecektir. Çok üzülecektir. Bu hadise o kadar üzücüdür ki Hazreti Hamza Efendimiz'in şehadetine vesile olması o kadar üzücü bir durumdur ki sahabi i kiram haziratını şöyle anlatırlarken yani haşa bize böyle konuşmak tabi düşmez ama asabın hani e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzüntüsünü hep hatırlattığı hep böyle e, adeta o yarayı tazelediği için Hazreti Vahşi'yi böyle sahabinin Şeyi olarak görürler. Ee, en arka safındaki nefer olarak görürler. Ee, hadisenin üzücü ne kadar üzücü olduğunu, iki Cihan Server Efendimiz'i ne kadar Üzdüğünü anlatmak için böyle anlatırlar. Hatta derler ya meşhur Allah velileri Ashab-ı kiramın en Arka safındaki olan kişinin Bindiği atın burnuna kaçan toz mesabesindedir. Denirken Bazıları şöyle derler, vahşinin bindiği atın burnuna kaçan toz tanesi gibidir diyerek de söyleyenler olmuştur. Yani düşünün e, her ne kadar Resulullah Efendimiz daha sonra onun biatını kabul et, edecek olsa da her gördüğünde amcasını hatırladığı için elimde değil bana gözükme diyecek derecede tessürünü ifade edecektir. Uhud Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nın belki de hatırladığımızdan en çok bizi üzen, içimizi burkan hadiselerinden bir tanesinde kalmış evet. idik. Hazreti Hamza Efendimiz'in şehadeti. Evet, Cenab-ı Hamza e, Efendimiz'in şehadeti hakkındaydı bu. E, i̇stiyorsanız yine biz kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü dediğimiz gibi yani Uhud hadisesini, böyle bütününü görmekten e, uzaklaşmamak için biraz daha metne sadık kalalım diye düşünüyoruz. Eyvallah. Fakat dedik ki, e, şu anlatıldı, Hz. Hamza Efendimiz'in yanına yaklaşamıyorlar. Uzaktan ancak nasıl düşürürüz diye hesap kitap yapılıyor kendilerine göre. Bu arada dedik ki, e, Hind'in kölesi olan Vahşi ismindeki zat, ki bizim için daha sonra Hazreti Vahşi radiyallahu An diye yine de tardiye okuduğumuz bir zattır. Ee, Hamza Efendimiz'i bizzat kendisinin e, öldürmesiyle e, azat olunacağını bildiği için hususi sadece yani adeta savaşta meşgul olmuyor. Cenab-ı Hamza Efendimiz'i indirmek o hemen kargısıyla işte mızraktan daha kaba, daha irice olan bir şey, öyle düşünün. O şekilde şehit etmek için fırsat kolluyor, saklanmış vaziyette. Durum bu şekildeydi ve tam da orada bırakmıştık. Şimdi biz tekrar konumuza devam edelim, metinden okumaya devam edelim. Düşmanın üzerine dolu dizgin yürüyen Hazreti Hamza'nın bir ara ayakları kaydı ve arka üstü yere yıkıldı. Keskin bir nişancı olan Vahşi, Mızrağını fırlattığı gibi bu kahraman sahabinin böğrüne sapladı ve onu şehit etti. Vahşi bununla da yetinmedi. Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in gönlünü yapmak için göğsünü yararak ciğerini alıp ona götürdü. Çünkü bunu Hind talep ediyor. Yani onun bana ciğerini getirirsen diyor. Hem öldürdüğüne dair bir alamet hem de o kadar hırslanmış ki, gözüne o kadar kan bürünmüş ki, efendim e, bu şekilde neyse işte söyleyecek söz bulamıyoruz. Üzerindeki kıymet İnsan insanlıktan çıktıktan sonra insan insanlığını fark etmedikten sonra en tehlikeli en vahşi efendime söyleyeyim en zararlı hayvan insan olur çıkar. Yani insan evet meleklere e, ilham kaynağı meleklerin üstünde bir yer Alması üzerine Cenab-ı Hak yaratmıştır. Kerremle tacını giydirmiştir. Ahsen-i takvim üzere yaratmıştır. Ama insanlığı idrak edemediği zaman her türlü hayvandan daha aşağı şekilde bir zalim olur, çıkıverir. Yani düşünün ki karnı tok olan bir vahşi hayvan bile karnı tok olduğunda herhangi bir ee, yiyecek içecek derdi olmadığında eğer ürkmemişse korkmamışsa kalkıp yine bir, bir canlının karına girmez saldırmaz yani karnı tok olsa bir aslanın neticede onu korkutmadığınızı da etmediğinizde gösteriyorlar ya artık oradan biliyoruz hani nereden biliyorsunuz diye belki bir sual tevcih edilir yani yanına gidip onu sevecek kadar neredeyse onunla bir şey yapabilirsiniz fakat Gözü döndüğünde ancak saldırgan olur. Ama insan öyle değildir. İnsan terbiye olmazsa, terbiye tezgahına tabi olmazsa, aç olsun, tok olsun, ihtiyacı olsun veya olmasın. Muhakkak surette ne yapar? O terbiyesizliği, yani terbiyesizliği derken edepsiz manasına da söylüyoruz. Bizim avamın anladığı edepsiz ve terbiyesiz değil. İnsani terbiyeden düşmesi neticesinde, hayvanları ve şeytanları utandıracak kadar zalim olur, verir. Evet. Üzerindeki kıymetli eşyaları başardığı bu büyük işten dolayı vahşeye çıkarıp veren Hint, intikam hırsıyla bu aziz şehidin ciğerini çiğnedi. Yani ciğerini çiğnedi derken uf, evet, yani insan tabii normal eti yenebilecek bir hayvanın bile çiğ çiğ kanını alıp çiğneyemez. Burada ciğerin çiğnedi derken ayakları altına alıp da çiğnemiyor. Ağzıyla çiğniyor. Ağzına atıyor. Ve ağzından böyle kan nevan akacak şekilde, hırsından Allah Teala bizleri muhakkak ki nefsimize zulmediyoruz. Fakat Cenab-ı Hak rızasından artık tamamen uzaklaştıracak derecede bizi zulümle iptila eylemesin. Amin. Gözümüzü döndürmesin. Bizi bize bırakmasın. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Gadap, kin yani şirk küfürün ötesinde ben müşrik değilim. Ben kafir değilim diyebiliriz ama işte gadap geldiğinde, kin geldiğinde, adabet geldiğinde ben müminim diyen insan bile bir sarhoşun Hakkının gitmesi gibi, içki içince serhoş hale gelmesi gibi veyahut işte bu haller geldiğinde insan Allah muhafaza eylesin, dinden dahi çıkacak derek'e gelebilir. Bendeniz bazı böyle bir olan insanlar tanıdım, kızdıklarında kitabullah'a vesaire herkese söverlerdi. Allah muhafaza eylesin. E bir de bu gadat ve kin sahibinin müşrik olduğunu düşünün. Karanlık bir cehalet içerisinde, fevkalade, ziyade küfürle mülevves olduğunu düşünün. Artık tabii demin de söylediğimiz gibi, şeytanları utandıracak bir noktaya gelir. Hatta demin söyledim ya, çıkı verir dedim. Olur çıkar demedim dikkat ederseniz. Çıkı verir. Yani an meselesidir. Bir insanın imandan çıkması an meselesi haline gelebilir. Evet, iman öyle çok, çok kolay çıkılabilecek bir şey değildir gibi söylenir ama esasen çıkılabilir. Çok kolay da çıkılabilir. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahir zamanı anlatan hadisi şeriflerinde bu çok ayan ve beyandır. Mümin olarak yatar, kafir olarak sabahlar diyor. Evet imandan kolayca çıkılmaz. O imanın zevkini alan insan içindir. Çabucak çıkılırsa ona iman denmez sözü de çok doğru bir söz değildir. İnsan imanına mukayyet olmalı. Çünkü bir mümin hiçbir zaman münafıklıktan ve nifaktan emin olduğunu düşünmez. Beynel haf ve reca korkuyla ümit arasındadır. Yani insanın öyle kaba dayılık yaparak benim imanıma hiçbir şey olmaz. Ben çok sağlamım falan demesi ameli, inancı, itikadı, akaidi düzgünse tamam eyvallah'tır. İmanından emin. Efendime söyleyeyim ben suçsem de Tökezlesem de Allah'ın beni bırakmaz der. Öyle bir yakın kesbeder, bir yakınlık kesbeder. Ama insan buna sahip olmadan, sadece böyle benim kalbim temiz, ben kolay kolay şey yapmam, ben öyle imansız olmam falan diyerek öyle kabadayı vari şekilde konuşarak imanını muhafaza edemez. Allah Teala imanının muhafazı olması için mümine iki cihan serbere Efendimizin Nisanından ve Kelamullah'ından Dua talim etmiştir İmanda Kamil olmayı iman nimetinden düşmemeyi Hep bizim talep etmemizi Hem Cenab-ı Hak Hem Cenabı ı Risalet Penahi Efendimiz Hep tembih etmişlerdir Hele ahir zamanda insan bilmediği bir şey konuşarak Efendim bazı hususlarda e, Yaptığı amellerde Ziyade zulmet ederek Zulüm ederek Günah işleyerek farkında olmadan bazı insanları alkışlayarak, tasdik ederek ne yapmış olur? Allah muhafaza dinini dininden çıkmış olabilir. Zaten mesele iman meselesidir. İnanmış müminlerin oluşturduğu bir cemaatin ortaya çıkarttığı himmet ve hizmet ortadadır. Bu kadar insan var da ortaya himmet ve hizmet çıkmıyorsa bu en önce tembellikten evvel İmanı zaftan kaynaklanır İman dediğimizde Bunun çok şubeleri vardır İmanın şartı altıdır Ama imanın batınî şartları vardır Nedir onlar? Allah için sevmek, Allah için buz etmek Mesela bu imana ait bir meseledir Allah'ın Kelamı kadiminde Bir şeyi inkar etmek insanı imandan çıkartır değil mi? Ama o altı maddeye dahildir Ve kütübihi maddesi vardır Ben kitaplarına iman ettim derken Satır satır harf harf hepsini kabul ettim demektir. Ama imanın batini şartları o amentüde geçmeyen batini şartları sevmektir. Buğzun lillah, hubbun lillah, diyor Allah Resulü. Allah için sevmek, Allah için gadaplanmak. Bu iman alametidir. Başka Allah'ın kelamı okunduğunda, hayatı, beyinatı okunduğunda of şimdi bunu mu emretti? Bu da bu zamanda olur mu demek? İmansızlık alametidir. Neden? Kur'an-ı Kerim'inde Allah müminleri anlatırken onlar kendilerine ayet okunduğunda imanları ziyadeleşir, kalpleri titrer, ürperirler diyor. He demek ki bu bir iman alametidir. Anlatabiliyor muyum? Ve yine imanın en önemli batın şartı edeptir. Haddini bilmektir. Demin bahsettiğim hadise gibi edeptir, edep. Edepsiz olan insanın imanı sakattır. İşte böylesi insanlar için Altı maddeden ibaret zannederek imanı tamam ettim diye düşünen insanlara, bu batıni şartları nazara vermek için Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde, Estaizu Billah, Ya eyyühellezine amenü, Ey iman edenler, Aminu billahi ve Rasulhi Allah ve resulüne iman ediniz, diyerek de ayan beyan göstermiştir. İmanın batıni şartlarını bir insan anlamazsa, zahiri şartlarından ibaret zannederse, İnsan imandan İslam'a, İslam'dan da ihsana geçemez. Bunu da böyle çok önemli bir not olarak burada zikretmiş olalım. Bir insanın ihsan mertebesine erişebilmesi için onda muhabbet şartı lazımdır. Elzemdir. Muhabbet nasıl olur? İmanın batini şartları yani imanın o zahidi hükümlerini... Kalben kendisinde ahlaki bir güzellik olarak yansıtabilecek bir coşkuda bir inançla sahiplenmek meselesi vardır. Bu olmadan kişi ihsan mertebesine çıkamaz. Arz edebiliyor muyum efendim? Evet yani burada nereden açıldı söz? İşte dedik ki şirk ve küfründe zaten iyice kararmış zulmet içerisinde bir kalbe sahip ki ona kalp de denmez artık böyle bir kişi mümin bile gadaplandığında imandan çıkacak dereceye geliyorsa veya derekeye düşüyorsa düşünün ki bir müşrikin bir kafirin kızdığında gadaplandığında kinlendiğinde ne kadar şerir ne kadar zalim olur artık bunu hesap etmek lazım İşte bu hadisede bunu gösteriyor bize bunu anlatıyor Hint ayakları altında değil ayaklarının altına alarak o ciğeri çiğnememiş Ağzına alıp ağzında çiğnemiştir. Hazreti Hamza'nın ciğerini. Evet. Bununla da intikam hırsı dinmeyince... ...bizzat Hazreti Hamza'nın baş ucuna vardı. Burnunu, kulağını... ...kendine bilezik, pazubant... ...ve halhal yapmak niyetiyle kesti. Evet. Mücahitlerin birçoğu oraya buraya dağılmıştı. Her şeye rağmen... Resulullah'ın yanından ayrılmayan mücahitler de vardı. Bunlardan biri de İslam ordusunun sancaktarı Hazreti Musab bin Umeyr'di. Yani burada asabın dağılmasını iki cihan selveri efendimizin nereye doğru gittiklerini fark edememesi olarak düşünmek lazım. Yoksa Resulullah'ı bırakıp gitmiyorlardı. O 15 kişi, 20 kişi neyse sahabiden iki cihan selver efendimizin yanındalar ama. Onlar iki cihan serveri Efendimizin himayesinde hemen civarında olduğu için. Fakat düşünün o hengamede Allah Resulü acaba nereye gitti? Bunu dahi fark edemeyecek durumda olan sahabe-i kiram bir kısmı daha doğrusu mücahitlerin birçoğu daha güvenli en azından bozguna uğramamak ve nedir durum diye bakmak için farklı yönlere doğru dağıldılar. Evet. Yoksa Allah Resulü bırakıp kaçmadılar hiçbirisi. İbni Kamiya denilen kafir bir ara atlı olduğu halde Resul-i Ekrem Efendimize yaklaştı. Gösteriniz bana Muhammed'i. O kurtulursa ben kurtulmayayım diyerek haykırıyordu. Kurtulma. Evet. Hazreti Mus'ab, mücahitlerden birkaç kişi ve Nesibe Hatun ile İbni Kamiya'ya karşı çıktı. Bu kafir Hazreti Resulullah'ı korumaya çalışan Hazreti Nesibe'nin omzuna bir kılıç darbesi indirdi. Hanım yani sahabi. Hazreti Nesibe deyince, be, ismi belki fark edemeyebilir e, dinleyenlerimiz. Hanım bir sahabi Hazreti Nesibe. Evet. Nesibe Hatun da cesurca ona birkaç darbe indirdi. Fakat bu müşrikin üzerinde iki kat zırh bulunduğundan darbeler pek tesir etmedi. İbni Kamiya, önüne çıkan Hazreti Mus'ab'ın, sağ elini bir kılıç darbesiyle kesti. Hazreti Mus'ab bin Umeyr kimdi? Hatırlarsanız, birinci akabe biatlarından sonra, ne yapmıştı iki Cehenni Serveri Efendimiz? Medine'ye onu göndermişti. Medine'yi, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için, hazır eden zat, bir nevi Medine'deki ferraşı, Hazreti Mus'ab bin Umeyr. O Allah Resulünün, ağırlanabileceği, nihayet bir post gibi oturabileceği makamı ona hazırlayan zat. Hz. Mus'ab bin Omeyr. Sahabinin çok seçkin, çok mümtaz bir şahsiyeti. Evet. Hazreti Mus'ab, İslam'ın izzet ve şerefini sembolize eden sancağı sol eline aldı. i̇bn Kami'a bir kılıç darbesiyle sol elini de kesti. Bu sefer Hz. Mus'ab, Sancağı kollarıyla tutup göğsüne bastırdı. O anda tek gayesi bu zındığın Resulullah'a ulaşmasına mani olmak ve İslam sancağını yere düşmekten korumaktı. İbn Kamia bu sefer mızrağıyla vücudunu deldi. Hazreti Musab artık dayanamayıp yere yıkıldı. Böylece o da şehadet şerbetini içenler arasına katıldı. Sancak da yere düştü. Hazreti Musab şehit düşünce. Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Hazreti Ali çarpışmaya gidince de sancağı sonuna kadar Ebürrum taşıdı. Evet. Musab bin Umeyr Hazretleri zırhını giydiği zaman Resul-i Kibriya Efendimiz'e pek benzerdi. İbni Kamiya da Hazreti Musab'ı şehit etmekle Peygamber Efendimiz'i öldürdüğünü zannetmişti. Derhal müşriklerin yanına vararak Muhammed'i öldürdüm dedi. Bunu duyan müşrikler sevinç yıllıkları attılar. Onlardan birisi de dağ başına çıkarak Muhammed öldürüldü diye yaygarayı bastı. Bu dehşetli yaygarayı duyan mücahitlerin birden kolu kanadı verdi. İşte buradaki hassasiyetleri fark etmeden... Hazreti Ömer Efendimizin iki cihan serveri efendimiz ahirete intikal ettiğinde öldü diye konuşulmasının bir hatırası var. Bir yansıması var. O dehşet günü, o Uhud günündeki hadiseyi yaygara haline getirenlere çıkışması gibi bir halde çıkışıyor Hazreti Ömer Efendimiz. Kim öldü derse kılıcı indiririm diyor. Orada iki cihan serveri efendimizin alemi cemale intikalini kabullenememe gibi bir şey yok Hazreti Faruk'ta. radıyallahu anh'ta. Bu şekilde yay, yaygaraya kapılması, bu şekilde bunun basit efendim herhangi insanların ağzında veya herhangi bir kişi sanki ölmüş gibi konuşulmasına tahammül edememesi var Hazreti Ömer'de. Yoksa Hazreti Ömer Efendimiz Faruk, hakla batılı tefrik ettiği gibi hissiyatıyla Efendim Cenab-ı Hakk'ın vahyini doğru düşünceyi birbirinden ayırabilecek bir farukiyete fark edici özelliğe sahip bir zat. Evet. İslam ordusunda umumi bir geri çekilme ve panik havası başladı. Her biri başka başka istikametlerden harp sahasını terk ediyordu. Bu dehşetli hengamete farkına varamadan... Düşman askeri diye din kardeşlerine kılıç sallamaya kalkanlar bile oluyordu. Ya. Hatta bu karışıklık esnasında Huzayl bin Cabir bir başka sahabi tarafından yanlışlıkla şehit edildi. Evet. Yine vaktimizin bu bölümdeki vaktimizin sonundayız abi. Evet, peki. O zaman 3. bölümde inşallah Uhud'un son sayfelerini efendime söyleyeyim. Ee, belki üzücü olabilir ama neticede e, hakikaten de insan söyleyecek bir söz bulamıyor hani derler ya eski tabirle vahşeti musanne, yani adeta vahşet yapmak zulmetmek bir sanat haline almış gibi, gibi bir e, korkunç manzara var İnşallah Cenab-ı Hak ...bizlere ibret almayı nasip eylesin. Amin. Ve hep sıkça söylüyoruz, Salatü selamlarla dinleyelim. Ve şehit düşen ashab-ı kiram hazaratına da... ...hem radıyallahu anh diyerek tardiyede bulunalım... ...ve hem de bu aralar, ara verdiklerimiz vakitlerde de... ...Fatiha okuyarak, dua ederek ruhaniyetlerini ruhlarımızdan haberdar edelim. Eyvallah. Evet. Mücahitlerin Hazreti Resulullah'ı e, öldü yaygarası koparınca müşrikler araması mevzuuna evet, gelmiş. Ve sahabe-i kiramın o şaşkınlık haliyle hatta birbirlerini bile tanımayacak derecede, hani akıl baştan gitti derler ya, Eyvallah. o derecede bir e, bozgun yaşanıyor. Ve bunun üzerine Resulullah Efendimiz'in sağ olup olmadığını e, ve nerede bulunduğunu, şu veya bu şekilde yani Bir yandan bunun mütalası Bir yandan e, Düşmanla çarpışma Ve tam bir Keşmekeşlik yaşanıyor İşte tam bu esnada neler oluyor Yine sizden dinleyelim Çünkü Uhud hadisesi Galiba bu hafta da e, Bitemeyecek gibi gözüküyor Neticede Ne olursa olsun bizim derdimiz Salatü selamlarla muhabbet bağını Taze tutmak İki cihan serveri efendimizden bahsetmek. Maksat hasıl oluyor. Yoksa mevzuları hızlı hızlı okuyup geçmek e, derdimiz değil. Evet. Müşriklerin kopardığı yaygaraya inanmak istemeyen mücahidler Hazreti Resulullah'ı aramaya koyuldular. Bunlardan Hazreti Ali hem önüne gelen düşman askerine kılıç sallıyor hem de etrafa göz gezdirerek peygamberimizi arıyordu. Yani Hani cephenin veya mevzinin düşmemesi meselesi vardır ya. Hazreti Hamza Efendimiz'den boşalan yere Hazreti Ali Efendimiz gidiyor. Sancağı da bırakıyor Ebu Ruma ve müşrik ordusunun üzerine atlıyor ki müşrikler daha bu tarafa gelmesin diye. Dolayısıyla arkaya bakmıyor. Yani o mevkiden, o mevziden daha ileriye geçmesin diye müşriklerle çarpışmaya devam ediyor Hazreti Ali Efendimiz. Bir yandan bunu yapıyor, bir yandan... Harp sahasında bulunan mücahidlerin o anda en büyük ve tek arzusu artık Resul-i Kibriya Efendimiz'i bulmak olmuştu. Evet. Bu esnada yürekleri ferahlatıcı bir ses yükseldi. Ey Müslüman! Müjde size! İşte Resulullah! Bu sesin sahibi Ka'b bin Malik'ti. Resul-i Ekrem Efendimiz'i... Ka'b bin Malik sesi kalın bir zat. Yani sesi çok gür bir zat Hazreti Ka'b'ın. Hucurat Suresi'nde malum ayet-i kerime indiğinde, hani huzuru saadete gelmeyen zat o. Hadiseyi hatırlıyor musunuz? İki cihan serveri Efendimizin ses tonunun üzerinde sesinizi yükseltmeyiniz. Ayet-i kerimesi gelince ve böyle yaparsanız, birbirinize hitap ettiğiniz gibi ona hitap ederseniz, amelleriniz boşa çıkar, sıfırlanır. Zekatınız, infakınız, salatü selamınız, cihadınız hepsi sıfır olur. Ve ayet gelince, Hazreti Kâb iki can serverefimizin huzuruna gelemiyor. Niye gelmedi diye merak ediyorlar. Hasta mı yoksa diye soruyor iki can serveref efendimiz. Diyorlar ki ya Resulullah olsaydı duyardık. Nedir? Teftiş edin, araştırın, tetkik edin gelin. Sonradan öğreniyorlar ki Hazreti Kâb ağlayarak diyor ki çok gelmek istiyorum. Hasretiyle yanıyorum ama benim sesim kalın diyor. Gür sesleyeyim ben. E şimdi ben amellerim boşa mı çıksın? Allah Resulü'nün sesinden daha yüksek sesim çıksın da. Bunun üzerine iki Cihan Selber Efendimiz çağırıyor. Bu senden kaynaklanan kasti olarak yaptığın bir şey değildir. Senin tabiatın böyle. Senin sesin kalın dedikten sonra Hazreti Kabı, senin hayatın da vefatın da hayır üzeredir. Sen cennetliksin diye müjdelemiştir. İşte Kab radıyallahu anh yani Kab İbni Malik radıyallahu anh gür sesiyle Uhud meydanına bağırıyor. Müjde ey Müslümanlar! Allah Resulü işte burada! Diyerek bütün e, Uhud sahrasına, Uhud meydanına Hazreti Kâb'ın gür sesi hakim bir şekilde e, bütün herkesin duyacağı bir şekilde nida ediyor, avaz ediyor. Evet. Resulü Ekrem Efendimiz'i Şii mevkiinde mifelinin altında pırıl pırıl parlayan mübarek gözlerinden tanımıştı. Müslümanlara seslenirken, eliyle de Resul-i Ekrem'in bulunduğu yeri gösteriyordu. Peygamber Efendimiz, düşman tarafından nerede olduğunun bilinmesini istemiyordu. Müslümanlara müjdeyi veren Kaaba, eliyle ''Sus!'' diye işaret verdi. Artık Hz. Resulullah'ın yeri tespit edilmiş ve etrafa yayılan haberin bir şaihadan ibaret olduğu anlaşılmıştı. Mücahitler derhal Resul-i Ekrem'in bulunduğu yere doğru koştular ve kendisini emniyet çemberi içine aldılar. Kendilerini emniyete aldılar. Allah Resulü'nün emniyeti için değil, tabii ki o anda sevk ilahiyle Allah Resulü'nün etrafında emniyet duygusuyla geldiler ama Allah Resulü onları emniyet altına almak için Cenab-ı Hak onların kalbine bunu ihsan etti. Biz Resullah'u koruyalım diye gittiler ama esasında Allah Resulü onların muhafaza olmasını istiyordu. O sevkle, o insiyaki veyahut ilhami efendim, halle Resullahu biz koruyalım diye gittiler ama Allah Resulü onları ne yapmış oldu? Etrafına toplamış oldu. Cenab-ı Hak onları öyle sevk etti yani. Evet. Nesibe Hatun'un kahramanlığı mevzu var şimdi de. Evet. Ünlü umare Nesibe binti Kaab, kocası ve iki oğluyla birlikte İslam ordusuna katılıp Uhud'a gelmiş. Kocasıyla oğulları müşriklerle çarpışacak. Kendisi de yaralanan Müslümanlara yardım edip su yetiştirecekti. Ancak harbin ikinci safhasında Müslümanlar bozulmaya başlayıp Resulullah'ın etrafında çok az sayıda mücahidin kaldığını gören Nesibe Hatun derhal Resulü Kibriya Efendimizin yanına vardı ve çarpışmaya koyuldu. Kılıçla, okla Resulü Zişan Efendimizi müşriklerden korumaya çalıştı. Bu sırada yaralandı. Peygamber Efendimiz sağına soluna baktıkça hep Nesibe Hatun'un müşriklere karşı koyduğunu görüyordu. Yani Şöyle etrafında pervane oldu derler ya yani Allah Resulü'nün etrafında böyle pervane oluyor adeta. Evet. Hazreti Nesibe. Ne güzel bir isimdir. İnsanlar kız çocuklarına bu ismi koymalı. Nesibe'nin manası da çok güzeldir. Evet. Şöyle buyurdu. Ey Ümmü Ümare! Senin katlandığın, dayanabildiğin şeye herkes dayanamaz ve katlanamaz. Peygamber Efendimiz Nesibe Hatun'un omzundan aldığı yarayı görünce oğlu Abdullah'a, annenin yarasını sar, dedi. Sonra da şöyle buyurdu, ev halkınıza Allah mübarek kılsın. Senin annenin makamı, filanca ve filancaların makamından hayırlıdır. Onun sahabi hatırlayamıyor diye, filanca ve filanca makam diyor. Yani o anda kimleri zikrettir Resulullah Efendimiz? Hatırımda olmadığı için, falandan ve filancadan daha yukarıdadır, diyor. Ama muhakkak bu, Söylenen kişilerin Cennette Kaim olacakları Allah tarafından bildirilmiş Kişiler olduğu muhakkaktır Ve bunların da Hanım oldukları Yani artık Meryem Hatun'dan mı bahsediyor İki cihan serveri efendimiz Başka bir zattan Asiye validemizden bahsediyor bilemeyiz Fakat ona benzer bir şey söylediğini Fark ediyor abi ama isim Hatırında o an kalmıyor Senin annenin makamı Falanca ve filancadan daha üstündür cennetteki mertebesi diyor. Muhakkak cennette olacak insanlardan bahsediyor. Fakat kim olduğunu hatırlayamadığı için falanca filanca tabiri var. Bunu da ilk defa veya çok böyle metin tecrübesi olmayan kardeşlerimize haddimiz olmayarak açıklamış olalım. Evet. Babanın makamı da filan ve filanların makamından hayırlıdır. Senin makamın da filan ve filanların makamından hayırlıdır. Allah sizin ev halkınıza rahmet etsin. O esnada imanın verdiği cesaretle müşriklere karşı cesurca kılıç sallayan Nesibe Hatun da Ya Resulallah, Allah'a dua et de cennette sana komşu olalım dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua etti. Allah Allah. Bunun üzerine Nesiba Hatun sevinç içinde ''Bana artık dünyada ne musibet gelirse gelsin gam çekmem, bu bana yeter.'' diyerek Allah ve Resulullah'a karşı olan muhabbet ve bağlılığını ortaya koydu. Müslümanlar safında mertçe çarpışıp cesaretle düşmanın üzerine hücum eden biri vardı. Hatta Müslümanlar arasından müşriklere ilk ok yağdıran da o olmuştu. Gariptir ki, Kuzman adındaki bu adamın ismi her ne zaman zikredilse, Efendimiz o cehennemliktir derdi. Allah Allah. Sahabiler bunun sırrını bir türlü çözemiyorlardı. Evet. Evet. Kuzman, harbin en şiddetli anında büyük kahramanlıklar gösterdi. Hatta İslam ordusu bozulup dağıldığı sırada kılıcının kınını kırdı ve ölmek kaçmaktan hayırlıdır. Ey evs hanedanı, siz de benim gibi şeref ve şan için çarpışınız diye seslenerek müşriklerin arasına daldı. Yedisini sekizini öldürdükten sonra kendisi de muharebe meydanında yaralanıp kan revan içinde kaldı. Sahabiler hala Efendimizin o cehennemliktir sözünün manasını anlamış değillerdi. Bunca kahramanlık ve cesareti Müslümanlar sıfında gösteren kuzman, Nasıl cehennemlik olabilirdi? Ancak Hazreti Resulullah, kuzmanın gerçek yüzünü Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle biliyordu. Ağır yaralarının sızısıyla kıvranan kuzmanı sahabiler, ''Tebrikler ey kuzman, cenneti müjdeleri sana.'' diyerek tebrik ettiler. Kuzman ise verdiği cevapla gerçek mahiyetini ortaya koydu. Ne diye beni tebrik ve tebşir ediyorsunuz? Benim maksadım şehadete ermek değildir. Dinin muhafazası hususu dahi asla hatırımdan geçmemiştir. Allah Allah. Ben kavmimin gayreti için ve Kureyşliler Medine hurmalıklarına zarar vermesin diye çarpıştım. Yaralarının ağrısı şiddetlenip yaşayacağından ümidini kesince de bir ok alıp kolunun damarını keserek intihar etti. Allah muhafaza eylesin. Sahabiler bundan sonra Resul-ü Kibriya Efendimizin sözünün hakikatini anladılar. Kuzman'ın bunca kahramanlığı ve fedakarlığı Allah yolunda, Allah için değil de kavminin ve kabilesinin şan ve şerefiyle Medine'deki hurmalıklarını korumak uğrunda gösterdiğini öğrendiler. İşte iman öyle bir nesne ki yaptığın fiillerin İslam dediğimiz o amellerin salih amellerin zemini o olmadıktan sonra istediği kadar kişi etrafı kahraman desin, ne kadar aktif insan desin, ne kadar efendim şöyle olduğu zaman şöyle mücadele veriyor desin, desin ne de desin. Neticede Allah muhafaza eylesin. Allah ve Resulü aşkı olmadan insanlar ne derse desin neticede akıbeti böyle oluyor. Allah ve Resulüne iman ve sevmek Nasıl bir şeymiş onu da burada görüyoruz işte. O sevgi olmadan insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ve selamete eremez. Evet. Allah ihsan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak da muhafaza eylesin. Evet. Kuzman'ın kendi kendisini öldürdüğü haberini alan Resul-i Kibriya Efendimiz Allahu Ekber, Allahu Ekber, ben Allah'ın Resulü olduğuma şüphesiz şehadet ederim dedi. Sonra da Şüphe yok ki Allah isterse bu dini facir bir adamla da teyit eder diye buyurdu. Allah! İnsanlar yaptıkları ben böyle işe yaptım, şöyle hizmet ettim. Efendim şuraları açtım, buraları kapattım, böyle müesseseler açtım. Ee, imanlı mısın? E bunları yaptım ya. İşte ona cevap bu. Allah facir fasık dinden... Daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın ahirette vereceği cennetten hiç nasibi olmadan da ahiretten hiç nasibi olmadan da ne yapar? İsterse dinini onlarla yükseltebilir. Onlarla imal edebilir. Onunla imal ediyor diye onun iman ettiğini göstermez. Bu kadar kişiye sebep oldum, şu kadar okulaştım, bu kadar efendim e, dine hizmet ettim der. Fakat kendisi bu dini yaşamaz kendisi hiç bu akaidde ve itikatta değilse o açması evet bir fayda vardır. Ama bu hükümledir işte. Fasıklarla facillerin elinde Hazreti Allah dinini yükseltebilir. Firavun'un kucağında büyütmedi mi Musa'yı? Hazreti Musa, Musa Aleyhisselam'ı Firavun kendi kucağında beslemedi mi? Hani tabiri caiz sıcak sudan soğuk suya elini sok sokmayacak derecede. Bakır mı yapmadı mı? E bunu yaptı diye biz ona Temenna çakacak halimiz yok. Falanca yere gitti, filanca yeri fethet, fethet, fethetmesine vesile oldu. Ordusunda şu zatlar da vardı, bunlar da vardı diye bazı zalimleri böyle iyi göstermeye çalışan hamakat sahibi insanlar vardır. Aa onun hakkında konuşmayın. Neden? Falanca büyük zat onun ordusundaydı. Falanca sahabi onun ordusundaydı. Ee E çok iyi adam. Hayır. Allah fasık facirlerle de dini yükseltir. Sen onun yaptığı amele bak, onun hayatına bak. Anlatabiliyor muyum? Onun ordusunda birisi var diye ona bir selam mı duracağız? Ona biz tebrikler mi yağdıracağız? Anlatabiliyor muyum? Neler olmuştur? Neler kimler gelmiştir? Kimler? Ama bakacaksınız işte bu sır bu. İki Cihan Server Efendimizin işaret ettiği mana. Fasık ve facirlerle yükseltmiştir Hazreti Allah. Bazen bunu yapar. Bu onun iyi olduğu kanaatini taşımaz. Burada da bize düşen şudur. Hep böyle karşımızdaki kişi gibi düşünmeyelim. Bazen kendimizden iyi şeyler yaptığımızı düşünürüz. İtikadi, imani yönden veya amel yönünden fıskı fücurla Allah muhafaza eylesin, meşgul olabiliriz. Ben nasıl olsa iyi şeyler yapıyorum, o halde iyiyim diye kişi kendisini temize çıkartmamalı. Unutmamalı ki, Fasık ve facille Allah'ın dinini yükselttiği gerçeğine kendisi de bir ibretlik olabilir. Hiçbir zaman nifakından münafıklık derekesine düşmekten kendisini emin görmemeli. Hizmetlerini yaparken hem şeytanın nefsinin içerisinden Allah'a sığınmalı hem de kendini beğenme illetinden de Cenab-ı Hakk'ı etmeli. Evet amellerin makbuliyet ölçüsü ihlas ve samimiyettir. Yani amelin Allah'ın rızası gözetilerek yapılmış olmasıdır. Evet. Bu böylece de bir e, mev mevzuyu şey yapmış olalım. Eyvallah. Evet. Çok az sayıda mücahidin yağmur gibi yağan müşrik oklarına karşı kendisini korumaya çalışırken Resulü Kibriya Efendimizin mübarek dudaklarındansa şu cümleler dökülüyordu. Allah'ım Kavmimi affet. Onlara doğru yolu göster. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çünkü iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu, bu derece zulme, bu derece ihanete maruz kalması gayreti ilahiyeyi e, harekete geçirir ve neticede kavmini tamamen helak edebilir Korkusu o halde bile iki Canselbel Efendimizi terk etmedi. Yani o halde bile Allah Resulü hala ümmetinin üzerine çünkü ümmettir. O da ümmettir. Bir kısmı davettedir, bir kısmı icabet etmiştir. Helak olmasınlar diye o vaziyette bile iki Canselbel Efendimiz kendisine kılıç sallayan, ok yağdıran kavmine karşı bile Ya Rabbi bilmiyorlar. Bilseler de böyle olmazdı. Ya Rabbi sen onları İslam ile diye dua etmiştir. Evet. bunlarla beraber programımızı da vaktin sonuna geldik abi bu haftalık peki o halde efendimizin... iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Uhud meydanında kavmi helak olmasın diye onlara ettiği duayla başlamak üzere evet. önümüzdeki haftaya programı bırakalım Cenab-ı Hak inşallah bizleri Allah Resulü'nün ashabıyla beraber haşücem eylesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mevlidinin muştulandığı efendim artık neşesinin gönlümüzde zuhur ettiği şu günlerde Allah Resulü'nün nurundan feyzinden ruhaniyetinden şefaatinden mübarek nazarlarından Cenab-ı Hak bizleri nasip dar mahrum eylemesin. Allahümme salli ve ve barik ala eşrefe ve es'adi nuru cemil enbiya ve mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.